Değerli kardeşlerim, kainatta boşluk kabul edilmiyor. Bir bardak alın, bu bardağı yarıya kadar doldurun. Evet, bu yarım bardaktır ama diğer kısmında bardağın boşluk mu vardır? Hayır, orayı dahi hava doldurur. Günümüzde bizim boş verdiğimiz, ilgilenmediklerimizi de mutlaka bir şeyler dolduruyor. İlgilenmediğimiz... Çocuklarımızla kalan o boşlukları maalesef başka izimler ve kafa karıştıranlar dolduruyor. Dolduramadığımız bazı boşlukları iblis ve onun askerleri dolduruyor. Günümüzde pek çok insan büyük bir manevi boşluk içerisinde. Her ne kadar bundan kurtulmak istiyorlarsa da Kur'an ahlakının dışında bir şeylerle çözüm arayışları olduğu için mutlu olamıyorlar ve bir türlü mutsuzluktan kurtulamıyor insanoğlu. Son yıllarda sizler de biliyorsunuz özellikle mutlu olamamaktan, huzursuzluktan, iç sıkıntısından feryat figanlar yükseliyor. Şunu da aldım, bu da oldu, şu da oldu ama hala içimde bir mutsuzluk var ve bu gün geçtikçe derinleşiyor diyorlar. Evet, milyonlarca insan bu durumdan rahatsız. Ama mutluluğu yanlış yerlerde aramaya ısrarla devam ediyorlar. Çok para kazanmanın, daha güzel olmanın, mama'nın veya kariyer sahibi olmanın, şu fakültede okumanın ve ne kadar arkandan insanlar güzel şeyler söylerlerse söylesinler bunlarla sınırlı bir mutluluk arayışı içerisine giriyoruz. Böyle düşünüyoruz. Halbuki o saydığımız hepsine bir insan sahip olsa bile gerçekten mutlu olması, aradığı huzuru bulması Allahu Teala'nın dilemesi dışında mümkün değil. Çünkü insana mutluluğu veren, ona her nimeti veren olduğu gibi Allahu Teala'dır. İnsan iman ettiği sürece zevk alır. Onun dışında karşılaştığı en ufak bir zorlukta hemen ümitsizliğe kapılır, içine kendini hapseder. Kardeşlerim, dünyada ayın bir yörüngesi var. Bizim yörüngemiz etrafında dönüyor ama onun da bize bir etkisi var. Ayın dünyaya yaklaşmasıyla ne oluyor? Gel gitti mi? Sular yükseliyor, alçalıyor. Bu bilim olarak artık kabul edilmiş. Bulutlar toparlandığında, kloronimbus bulutları denir mesela, lise yıllarından hatırlıyorum. Siyaha yakın bulutları gördüğümüzde, bilim insanı olmanıza gerek yok, yağmurun geldiğini bilirsiniz. Allahu alem yakın bir zamanda o bulutların olduğu yere yağmur gelecektir. Bunlar kanunlarla sabittir. Bunun gibi bir kadınla bir erkek evlendiklerinde, bir araya geldiklerinde onlardan çocuk olabilir. Bu da bir kanundur. Bütün bu ve buna benzer binlerce belki de kanun yaratıldığı gibi bu kainatın tamamını kanunlarla idare eden bir sistem vardır. Bu sistemin içerisinde şeytan da bulunur. Dolayısıyla cennet ve cehennemin yaratılmasıyla beraber her birimiz bir imkan, bir ölçü dahilinde imtihana tabi tutuluyor ve dünyada yaptığımız hal ve hareketlere karşı ahirette Yargılanıyoruz. Bu da bir kanun. Bu kanunlar bizim Müslümanlığımız için de uygulanır, insanlığımız için de uygulanır. Bizler bu kanunlara uymak istemiyoruz. Bu bana uygulanmasın diyemiyoruz. Hiç kimsenin, hiçbir kulun bunda bir muafiyeti söz konusu değildir. Peki sadece kim bundan muaf tutuldu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın izniyle. Bunun dışında hepimiz, evet, şeytanla yüzleşmek, şeytanla zaman zaman harp etmek ve bu savaşlardan galip ayrılmak zorundayız. Şeytan zaten lanetlenmiş, ebedi olarak cehennemde cennete girmeyecek. Bizden istediği de kandırabildiği kadar insanı toplumları, ümmetleri yoldan çıkarmak. Kendi yolunda gitmemizi sağlamak. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz mevzunun adı, program konusu, boşluklarla ilgili. Boşluğa kapılmayalım, boşluğu iyi tanıyalım. Boşluk, bir bakıma, bunalımdır, bundan uzak duralım, bunları konuşacağız. Şeytan bu konuda çok etkili ama şeytan Evham verebiliyor sadece. Böyle güçlü kuvvetli kasları olan bir varlık değil. Onun gücü kuvveti ağzından geliyor. Yani bize fısıldamaları. Bugün birçok örneğini görüyoruz. İnsanlarda derin bir mutsuzluk var. Bunun sebeplerini biraz araştırmaya çalıştığınızda aynı yere çıkıyorsunuz. İçimde bir sıkıntı var. Manevi bir boşluk var. Ne yapsam da mutlu olamıyorum kelimeleri. Ve sonrasında depresyon günümüzün hastalığı ortada, bir hayli revaçta oluyor. Bununla alakalı olarak bundan yıllar önce yaşanmış gerçek bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Yaşlı bir nenemizin gelinine sözleri var. Bu programda anlatmak istediklerimin ...daha iyi anlaşılmasına inşallah vesile olacak. Bir babaanne ile torunu arasında geçen, gelininin de konuşulduğu... ...ve bugünümüzün dertlerine derman olacak nitelikte bir hikayedir bu. Buyurun. Yaşlı kadın odasından usulca çıktı. Salondan torunuyla gelinin sesleri geliyor... ''Oğlum, sofra hazır. Çorbanı koydum. Haydi gel de soğutmadan ye.'' Nine, salonun en kuytu yerine geçti. Yerde, kendine ait köyden getirdiği minderin üzerine oturdu. Çocuk babaannesini görünce, ''Babaanne, babaanne, gel beraber yiyelim.'' dedi. Yaşlı kadın, manidar bir şekilde iç çektikten sonra... Evin erkeği gelmeden akşam sofrasına oturulmaz. Hele bir babanız gelsin, beraberce yeriz inşallah, dedi. Evin gelini, aman anne, eskidenmiş onlar. Şimdi acıkan sofraya oturur, o da gelince yer, dedi. Yaşlı kadın, kızım, nasıl ki insanların bir edebi, hayası, iffeti varsa, evlerin de iffeti, Edebi var dedi. Küçük dayanamadı, alaycı bir tavırla söze karıştı. Ya babaanne, neymiş bu evlerin iffeti? Anlat bakalım, merak ettim. Deyince, yaşlı kadın anlatmaya başladı. Yavrum, biz küçükken annelerimizden önce... ...babalarımızın karşısında edepli oturmayı öğrenirdik. Evde babamız, annemiz varken... Ayağımızı uzatıp oturmaz, büyüklerimiz konuşurken söz hakkı verilmedikçe söze girmezdik. Büyüklerimiz odaya girdiğinde hemen toparlanır, kalkıp onlara oturmaları için yer verirdik. Babamız sofraya oturmadan yemeğe el uzatmazdık. Babamız gelir, besmele çeker, haydi buyurun derdi ve huzurla hepimiz başlardık yemeğe. Sonunda da sofra duasını kardeşlerimiz aramızda sırayla okurduk hep beraber. Hiç ailece yenen yemek kadar lezzetli yemek olur mu? Bu sofranın edebidir yavrum dedi. Torunu yine söze girdi. Peki babaanne bu kadar baskı karşısında o zaman depresyona girmez miydiniz? <gülüyor> İhtiyar kadın tebessüm etti. Hayır yavrum, bizim zamanımızda saygı olduğu için sevgi hep baki kalırdı. Sevgi var oldukça depresyona giren de bugünkü gibi olmazdı. Yemekler lezzetli, uykular dinlendiriciydi. Ben depresyon kelimesini ilk defa burada duydum. Hatta köyümüzde bir tane akıldan mahrum birisi vardı, Deli İbrahim derlerdi. Vallahi o bile o kadar mutluydu ki anlatamam. Akşama kadar sokakta çocuklarla oynar, acıkınca bir kapıyı tıklatır, aba acıktım, aba su ver deyip dururdu. Hangi kapıyı çalsa, eli boş çevrilmezdi. Saçları uzadıkça berber onu bedava tıraş eder, hamamcı bedava yıkardı. Cuma günleri esnaf elinden tutar, namaza bile götürürdü o İbrahim'i. Yani hiç kimse onu dışlamazdı. Hey, hey şimdi hiçbir şeye saygı kalmadı. Bak evlere bile saygı yok bu şehirde. Herkes akşam olduğu halde perdelerini örtmemiş. Bütün evlerin içi görünüyor ama kimse utanmıyor. Biz daha hava kararmaya başlamadan kalın perdelerimizi çeker ondan sonra evin ışıklarını yakardık. Hatta perde kapalı iken üzerimize değiştirmeye edeb eder, ışığı söndürür, yere çömelir, öyle üzerimizi değiştirirdik. Niye? Gölgemizin dışarıdan görünebileceğini düşünürdük. Bunu düşününce yüzümüz kızarırdı. Bu sözleri işiten gelin oturduğu yerden kalktı, mahcup bir eda ile salonun perdelerine çekti. Evin edebi önce perdesinin çekilip çekilmediğinden belli olur. Derdi büyüklerimiz. Evler kocaman duvarlarla çevrilmiş avluların içinde olduğu halde hiç kimse iç çamaşırlarını öyle ulu orta asmazdı. Ev ahalisinden bile edeb ederlerdi. Ben daha küçükken giydiğim şalvarı en ön ipe asmışım. Hemen anam geldi. Kız, baban bugün avluya çıktı. Senin şalvarı nasılydı Utancımdan yerin dibine girdim. Kızım, bir daha öyle ortaya asma. Çamaşırların en arkasındaki ipe as. Üstüne uzun bir tülben dört, sonra mandalla. Altında ne olduğu görünmesin. İffetimiz, edebimiz giderse kızım, ortada Allah korusun, imanımız kalmaz. He mi? derdi. Ben 12 yaşındaydım. Annem bunları bana söylerken inan yerin dibine girdim o zaman. <gülüyor> Şimdi öyle mi? Geçen de bir nefes alayım diye balkona çıktım. Karşı komşu bütün çamaşırları ul ortas asmış. Ben utancımdan hemen içeri girdim." diyerek anlatmaya devam etti babaanne. Bugün yemekler dışarıda yeniyor. Göz hakkı oluyor. Kimse umursamıyor. Çarşı pazardan alınan şeffaf poşetler içinde eve geliyor. Alan var, alamayan var. Göz hakkı kıskançlık oluyor bu yenenlerde. Bunlardan hiç şifa olur mu yavrum? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yemeğinizin kokusuyla komşunuza eza etmeyiniz buyuruyor. Bugün kokuyla, gösterişle, Çevredekilere hep eza veriliyor. Tabii ki yenilenler içinize sıkıntı veriyor. Sonra da depresyon diyerek doktorlara gidiliyor. Evladım, evin bir edebi daha var ki, en önemlisi de bu galiba. Evin içinde yaşananlar asla dışarıya anlatılmaz. Yenenler, içilenler, muhabbetler, kavgalar içeride kalır. Bu da evin iffetinden sayılır ve hiç kimseye anlatılmazdı o zamanlar. Bu yüzden problemler ev içerisinde kolaylıkla çözülürdü. Zaten Peygamberimiz aleyhisselam da özellikle karı koca arasında olanların etrafa yayılmasının ne büyük bir günah olduğunu buyuruyor. Değil mi Leyla'cığım dedi gelinine. Gelin mahcup bir şekilde e evet anne Bildi. Torunu babaanne dedi şimdi Facebook, Instagram gibi bir şeyler var. İnsanlar gittikleri lokantalarda yedikleri şeylerin fotoğrafını çekip binlerce kişiye gösteriyorlar. Deyince yaşlı kadın aa ne ayıp İnsan hiç yediğini söyler mi diye hayret etti. Ah anneciğim her hallerinin fotoğrafları var. ''Gezdikleri yerlerin, yedikleri yiyeceklerin, içtiklerinin, aldıkları eşya ve kıyafetlerin, hatta kocasının aldığı çiçeği üzerinde yazdıkları notlarıyla paylaşıyor insanlar.'' diyerek söze karıştı gelin. Nine çok şaşırmıştı. ''Yavrum, sen neler diyorsun öyle? Kıyamet koptu kopacak desene. Evler çırılçıplak kaldı desene.'' Dedi... Ve gözleri doldu. Anlatmaya devam et dinine. O huzur dolu yıllarını hatırladı. Biz dedi beylerimizle yan yana yürümeye ar edinirdik. Dul kalanlar var, evlenemeyenler var. Onların gönül yaralarına tuz basmayalım diye Beylerimizin bir adım gerisinden yürürdük. Şimdi kavgalar ortada, sevmeler ortada. E ee, mahremiyet kalmayınca samimiyette kalmıyor. Evin bereketi büyüklere saygıdadır. Evin iffeti örtülen perdedir. Sevginin iffeti gizliliktedir. Gözün iffeti göz kapaklarındadır. Bedenin iffeti tesettürdedir. Utanma yani haya imandan bir şubedir. Bakın size... Benim annemin anlattığı bir hikayeyi anlatayım. Hikaye dedimse adı hikaye. Aslında bir hadisi şerif, hem de kutsi hadis. Yani manasını Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz'e haber verdiği, sözlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi sözleriyle ifade ettiği bir hadis. Bu hadisi kutsiye göre Allahu Teala Adem aleyhisselamı yarattığı vakit Cebrail aleyhisselam Adem'e üç hediye getirdi. İlim, haya ve akıl. Sonra da dedi ki: "Ya Adem, bunlardan dilediğini seç." Adem aleyhisselam bu üçünden aklı tercih etti. Cebrail aleyhisselam haya ve ilme makamlarına dönmelerini emretti. Haya ve ilim biz, ruhlar aleminde hep beraberdik. Birbirimizden asla ayrılmayız. Ruhlar cesetlere girdikten sonra da aynı şekildedir. Ve akıl nerede olursa biz ona tabi oluruz dediler. Cebrail aleyhisselamın öyleyse yerlerinize yerleşin diye emretmesiyle akıl dimağda, ilim kalpte, hayâda, gözde yerleşti. İşte bu hadisi kutsi'de de anlatıldığı gibi hayanın makamı gözdür evladım. Göz. Bu yüzden hem gözümüzü korumak hem de göze hitap eden şeyleri kontrol altında tutmak lazım. Gelin sessizce dinlediği kayın valdesini tasdik etti. Haklısın anne. Biz iffetimizi kaybettikçe Buhranlarımızın arttığını biliyoruz." derken torun da kaşığı sessizce bırakıp "Şey, ben de babam gelince yemeye başlayayım." dedi. İnsan Allahu Teala ile bağını kopardığı zaman boşlukta olur. Onu şeytan ileriye yönlendirir. Peki bunun nasıl yapar? O insanı yanlış yöne doğru sürükler. Sizlerle paylaştığımız bu hikayede anlatıldığı gibi. Bizim basit gördüğümüz şeyler başımıza çok büyük ibretlik belalar açabiliyor. Şeytan bize vesvese verir. Vesvese bazen hastalık boyutunda olur. Doktora gideriz. Lakin böyle olmadığında her gün vesveseye muhatap olabiliriz. Bazen hava gibi, su gibi olur. Nasıl hava almayı fark etmiyoruz? Su içerken, aa ben bugün su içtim demiyoruz. Ne olacak yani su içtim diye? Bunu fark etmiyoruz. Şeytan bizim boşluğa düşmemizi istiyor. Ve bizi boşlukta bulduğu zaman üzerimize çullanıyor. Şeytan belki siz kırk yaşındaysanız, kırk senedir o boşlukta olacağınız anı bekliyor tetikte. Tam belki de hayatınızda bazı değişiklikler yapacaksınız, umreye gitmek istiyorsunuz, örtüneceksiniz, namaza başlayacaksınız veya başka bir şey. Tam Allahu Teala'ya yaklaşmak üzere olduğunuz o anı bekler. Ve hangi yaşdaysanız? O yaşa kadar sizi takip eder. Bir açıklık, bir boşluk bulmak ister. Bir Müslüman, düşünün, 50 sene, 60 sene namaz kıldı, oruç tuttu, sonra bugünün maalesef sözleri gibi, tamam, namazımı kılıyorum, ama faizsiz olmaz, mecbur faiz de alınabilir derse. Ne olur şeytan o 50-60 yıl iz sürdüğü o kişiyi kandırmak için o anda onu yoldan çıkarır. O kadar namazın, onca haramdan kaçmanın sonucunda belli bir boşlukta şeytan saldırıya geçer. Yani aslında bir dakika bile Allahü Teala'dan kopmamız, Uzak kalmamız bizim için en büyük bir acı ve aslında ölümdür. Allah dostlarının ne güzel sözleri var. Hep dualar ederler. Ne derler? Ne olur? Gafil eyleme bizi. Gaflet işte bu. Biz Allah'a doğru gitmeye çalışan, kanatlanıp melek olmak isteyen mahlukuz. Bir dakikalık boşluğumuz bizi afete götürür. Bugün intihar olayları o kadar çok arttı ki o ondan ayrıldı, intihar etti. Bir spor karşılaşmasında taraftarı olduğu futbol takımı yenildi, intihar etti. Kredilerini ödeyemedi, bunalıma girdi, intihar etti. Sınavda başarısız not aldı veya arkadaşlarıyla tartıştı, intihar etti. İnsan kendini o boşluk dediğimiz zamanda o kadar çaresiz hissediyor ve bunalmış hissediyor ki kendini, hayatına son verebiliyor. Birçok yöntem var. Mutluluğu o kadar farklı yerlerde aramış ki, yanlış yerlerde aramış ki, bunları da bulamıyor. Ruhunun rahatlamasının, huzurla tanışmasının yegane yolu, Allah'a iman etmektir. Bugün, bilim insanlarının da bu konuda çalışmaları var, belki duymuşsunuzdur. İnsanlar, ne kadar zengin olurlarsa, veya ne kadar ünlü olurlarsa, o kadar bunalıma daha da yatkın olabiliyorlar. Tükenmişlik sendromu denen bir rahatsızlık var. Ve bir hayli moda. Ama Afrika'nın, o kuru topraklarında, Karı yüzlü kardeşlerimizin bu hastalıklara yakalanmadığını biliyoruz. Yeni yeni hastalıklar çıkıyor. İşte şeytanın da beklediği o yollardan bir tanesi tam da burası. Dünya hayatının geçici olduğunu, esas bütün güzelliklerin cennette olacağını bize buyuran Allah-u Teala'ya karşı kulağımızı tıkatıyor. Ve dünya hayatının süsünü bize güzel gösteriyor. Dünya hayatının bir oyun ve oyalanmadan başkası olmadığını, korkup sakınmamız gerektiğini buyurduğu halde, biz şeytana kulak veriyoruz. Gündelik mutluluklar peşindeyiz. İçki içen insanlara bunu sorduğunuzda, çok yüksek bir oranı size bir türlü bırakamadığını söyleyecek ve bir şeyleri unutmak için kendini uyuşturduğunu söyleyecektir ve sonra alışkanlık oluyor zaten bağımlılığa doğru gidiyor kardeşlerim bizim şeytanla doğduğumuz andan itibaren bir birlikteliğimiz başladı bu bir nikahtı ama evlilik akıl bali olmamızla tam rayını oturdu ve biz son nefese. Varana kadar bu yolculuk, bu evlilik devam edecek. Son nefesten sonra cesedimiz ayrıldıktan sonra onunla da ayrılmış olacağız. Allah'ın razı olacağı bir tavır dışında hayat kurmaya çalışan insanların hayatları boş ve çürük bir temele dayanmaktadır ve yıkımla bitmeye mahkumdur. Siz bugün depremde yıkılan onca bina gördüğünüz gibi Deprem şiddeti küçük de olsa veya artçı depremlerle de olsa onlarla da zarar gören ve yıkılan binalarda görüyorsunuz. Hatta hiçbir deprem olmadan da binalar başka sebeplerden, kullanılan malzemenin kalitesizliğinden vesaire yıkılabiliyor. Aynen öyle düşünmeye çalışalım. İçi boş, çürük bir binayı 30 katta yapsak dışarıdan çok güzel levhalar, cephe giydirme, aletleri kullansak çok güzel şaşalı bir bina olsa bir gün yıkılmaya mahkumdur biz gerçek mutluluğu dünya hayatını amaç edinmemekte görüyoruz sahte mutluluğu sahte ve gösterişle dolu olan her şeyi reddediyoruz dünyada yaşamamız gerekiyor dünyada kazanmamız gerekiyor ama belli bir oranda aşırıya kaçmadan. Mesela bugün bunalan ve kendini boşlukta hisseden insanlar için çözümler de var. Bu çözümlerden bir tanesi inşallah önümüzdeki aylarda nasip olur kavuşuruz oruçtur. Bugün elbette bilim insanları da yapılan çalışmaları paylaşıyorlar medyada bunları görüyorsunuzdur vücuda ne kadar yararının olduğunu aktarırlar. Elbette biz Müslümanlar orucu farz olduğu için ve sevabını Allahu Teala'dan beklediğimiz için tutarız. Lakin bilimle ilgili çalışmalarda bunun ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Mesela namaz. Namaz en önemli tedavi araçlarından bile daha kuvvetlidir. Çünkü namaz kılan insan kendini yalnız hissetmez kimin önünde eğildiğini düşünürse, hangi gücün kendisini kuşattığını bilirse daha da mutlu olur. Namazı huşu içinde kılan bir toplumda, psikiyatrik hastalıklar çok azalmış olur. Kardeşlerim, dünya ve ahirette huzur ve mutluluğun özü, gücünü Allah'tan alabilmenin yoluna girebilmek ve bugün, Özellikle gençliğin en büyük meziyeti kuvvetli imana sahip olmak ki önündeki yollar açılsın. Bugün namazı tekrar bir düşünmemiz lazım. Eğer kendimizi bir boşlukta görüyorsak şu programı dinleyenler veya YouTube kaydından tekrarına kulak verenler için söylüyorum. Eğer içinizde bir sıkkınlık varsa... Bugün konuşmaya çalıştığımız bu boşluklar bir türlü mutlu olamamalar varsa bunu gözlemliyor hissediyorsanız lütfen namazımızı bir kontrol edelim. Namazı düzgün bir şekilde kılabiliyor muyuz? Namaz kulun sonsuz kudrete halini, acziyetini, muhtaçlığını arz etmesi. Bunu yapabiliyor muyuz gerçekten? Namazımızı bu şuurla Kendimizi gerçekten vererek kılabiliyor muyuz? Dikkat ediyor muyuz namazlarımıza? Bu o kadar önemli bir şey ki, bugün maalesef namazı kendi hayatından izole eden biz Müslümanların dünyaya daha çok daldığımızı ve daha çok problemlerle karşı karşıya kaldığımızı görmek zor değil. Mevlana Hazretlerinin bir sözü var. Diyor ki, Şems bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa, ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de diyor, biliyorum ki, yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum. Namazını kılan bir insan, aynı zamanda aynı huzuru, lezzeti, etrafındaki insanların da yaşamasını ister onu güzelce davet eder. Gittiği yerlere, dinlediği, bir takım sohbetlere veya programlara, öncülük eder onun ulaşması, dinlemesi, katılması için. Yani, namaz aynı zamanda merhameti gösterir. Merhamet de imanın meyvesidir. Ve bir müminin kalbinde hiç sönmeyen bir ateş, merhamettir. Bu sebeple, Allah'ın rızasını arayan, yakınlığını isteyen bir mümin, merhametsiz olamaz. Kardeşlerim, bugün, boşlukta olan, insanların ekseriyeti gençtir. Gençlikte biliyorsunuz, kanın hızlı akması vardır. Ve bununla beraber, ani kararlar gelir. Bir çocuk, 8-10 yaşına kadar annesinin babasının yanından tabiri caizse dizinin dibinden ayrılmaz. Anneciğim, babacığım der. Hatta anne babalar bazen bunlardan sıkılır. Ta ki ergenlik dönemi yaklaşana kadar. Ergenlik dönemiyle beraber artık şeytanla tanışma vakti gelmiştir. Kız olsun, erkek olsun. 13-14 yaş diyelim. İşte o andan sonra... Artık yavrularımız, anneciğim, babacığım diyen yavrular değil, maalesef her söylenene cevap veren, itiraz eden, sesini yükselten, bunları yapmasa bile hal ve hareketleriyle memnuniyetsizliğini ifade eden gençler olmuştur. Ve artık örneği bir delikanlının babası veya genç kızın annesi değildir. Okumaya başlar. Televizyon kültürü, internet, cep telefonundan YouTube kanalları, sosyal medya eğer buna eklenirse okuldaki arkadaşları, mahalledeki veya akrabalarının akranları artık kaç yaşındaysa onunla diyalogları onun gidişatını belirler. Yani demek istediğim bundan 100 yıl önce hatta 50 yıl önceki gençlik bugün yok. Bunu beklemek de zaten akılla bağdaşmaz. Artık belli bir yaştan sonra çocuğumuza çevre, okul, arkadaş grubu ve internetteki videolar bakmaktadır. Örnek o olmaktadır. İşte o yüzden bugün insanların boşlukta olma sebeplerinden bir tanesi namazın zayi edilmesidir. Orucun yine zayi edilmesinden kaynaklanmaktadır. Biz orucu niçin tutuyoruz? Bir nimetin kıymetini anlayalım diye, muhtaçların halinden anlayalım diyedir. Farz olması için tutuyoruz ayrı ama, bize dersler vardır. O ilk verdiği ders, merhamet dersidir. Bizim şimdi, nasıl damarlarımız tıkanıyorsa, Yağlı yedik, efendim. tütün içtik, şu oldu, bu oldu veya bir hastalığımız oldu. Nasıl o damarları açmak gerekiyorsa, stent takılıyor mesela değil mi? Anjiyo yapılıyor. Bizim o manevi kalbimizin damarlarını da oruç açıyor, cila alıyor. Çünkü damdan düşeni kim anlıyor? Damdan düşen. Aç olanı da onun halini de aşı olan anlıyor. Biz ne yaptık? Oruç tuttuğumuzda bunu anladık. Aslında o kadar basit mevzu gibi görünse de, bunlara ulaşmak oldukça zor. Biz görünen tarafıyla ilgileniyoruz. Eğer orucu sadece şu saatte bu saat arası yeme içme ve şunu şunu yapmamaktan ibaret zannediyorsak zaten bedeni bir oruç tutmuş oluyoruz. Bunu ne için yaptığımızı bilmemiz lazım. İlk bölümde sizlerle beraber bir hikaye paylaşmıştım. Saygıdan, sevgiden eski insanların hal hareketlerinden bahsetmişti yaşlı teyzemiz. Onda olduğu gibi geçmiş dönemde yaşayan insanların bugünden çok daha kanaatkar olduğunu görüyoruz. Yetinebildiğini görüyoruz. Hatta bizden beş katı daha az imkanlara sahip olmakla beraber... Para biriktirebildiklerini, yatırım bile yapabildiklerini görüyoruz. Ama bugün böyle bir şey yok. Köyde yaşayan insanlar, yıllarca şehirde yaşayan insanlar tarafından küçümsendiler. Alay edildi. Köy kokuyorsun dendi mesela köyden bir şehre okumaya giden öğrenciye. Ama şimdi birdenbire organik tarım, organik yumurta, organik tavuk ve şu şu ürünlerdendi. bundan yıllar önce tasvip etmedikleri o köylü onlar için büyük bir nimet oldu. Ama maalesef biz sadece organik tarımı aldık. Ah o eski köylerde eski zamanlarda yaşanan saygıyı da onların yanında alsaydık ne olurdu? Bugün bu boşluk konuştuğumuz mevzunun... Önemli sebeplerin arasında şükürsüzlük geçmektedir. Eskiden, evlenmeden önce, eğer bana şu oturma odası takımını almazsan, senle evlenmem veya şu mahallede oturmazsak, kızımın oturacağı yer burası olmazsa, kızımı vermem cümleleri geçmiyordu. Alın teri döküyor mu, şu muydu bu muydu, bunlara bakılıyordu. Terazinin o denge mili, Artık şaşmış durumda. At izi affedersiniz it izine karışmış durumda. Nerede o zamanki saygı, kanaat, şükür, sabır? Boşanmalar o kadar çok arttı ki. Çünkü hayatı dolu dizgin bir yarış gibi gösterdiler bize yıllarca. Biz nasıl boşluğa düşmeyelim? Bizi o kadar koşturdular ki çabuk çabuk biraz daha kazan, biraz daha şöyle yap, böyle yap, bilmem ne, şu, bu. Hep ucu ucuna yetişmemiz gereken şeyler var gibi hissettirdiler hayatta. Çabuk çabuk çabuk, işe kalırsan şöyle olacak, geç kalırsan şunu bitirmen lazım, bunu düşünmen lazım. Hayatı garanti altına alman lazım, illaki bir evin olması lazım, onun için faiz... Bir yerden işte bir şunu şunu krediyi çekmen lazım. Hatta kendi kendimize fetvalar verecek duruma geldik. Çocuklarımızı yine bu yarışın içine koyduk. Oğlum ama şu sınavı kazan. Bak Ahmet amcanın oğlu şurayı kazandı. Fatma teyzenin kızı şurayı okudu. Şu olay senin başına gelmesin. Şöyle yap diye iyilik yapmaya çalıştık. At gibi yarıştırdık çocuklarımızı. Hızlı hızlı yemek yememiz gerekiyordu. Çok önemli işlerimiz var. Zannettik, zannettirildi bize. Fast food zincirleri açıldı. Elin adamlarına trilyonlarca para veriyoruz her sene. Çünkü acelemiz var. İşte boşluğu konuştuğumuz yerde, aceleciliği de altını çizmemiz lazım. Kardeşlerim, müminlerin yaşadığı gerçek mutlulukla, Dünya hayatını gaye edinmiş ve o şekilde yaşayan insanların sahte mutluluğu arasında tartışılmayacak derecede büyük bir fark vardır. Müminlerin mutlulukları, huzurlarının kaynağı nedir? İmanları, Allah'a iman ediyoruz. Bize verilen bu huzur, mutluluk çok büyük bir nimet gerçekten. Ayrıca Müslümanların yaşadığı mutluluk şartlara bağlı değil... İmanın getirdiği manevi mutluluk gerçekten tarifsiz bir mutluluk. Kardeşlerim, bazı şeylere haddinden fazla değer veriyor, bazı şeylere de değer vermemiz gerekirken değer vermiyoruz. Allahu Teala dünya hayatının geçici olduğunu, esas bütün güzelliklerin cennette olacağını defalarca bize buyurdu. Kasas Suresi'nde olduğu gibi Mealen, size verilen her şey, yalnızca dünya hayatının metağı ve süsüdür. Allah katında olansa, daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de akıllanmayacak mısınız? Dünya hayatı, yalnız oyun ve oyalanmadan başkası değil buyuruluyor. Biz bugün manevi değerleri bir kenara bıraktık. Ruhumuzu maddi değerlerle tatmin ettiğimizi ve böyle mutlu olabileceğimizi düşündük. Bize moda adı altında bir şeyler öne koydular. Çantalar çıktı, ayakkabılar çıktı, cep telefonları çıktı. Büyük bir tüketim çılgınlığının bir ferdi olduk ve koyun sürüsü gibi bize gösterilenleri giydik, dinledik, izledik, yazdık. Ve ne görmemizi istiyorlarsa ona yoğunlaştık. Acaba kaç kez düşündük? Ben uyuşturuluyor muyum diye? Ben kimin ardından gidiyorum diye? Siz insanlardan maneviyat alırsanız bu boşluğu hiçbir şekilde dolduramazsınız hayırlı bir şeyle. Maneviyatı içinden sökülüp alınan insan, kadın olsun, erkek olsun, ne kadar zengin olsa da, ne kadar tanınmış olsa da, hüzne komşudur. Dünyadaki bütün maddeler, hiçbir insana asla aradığı gerçek mutluluğu vermez. Allah dünyayı her ne kadar kusursuz yaratmış olsa da, imtihanın gereği olarak, birçok eksikle beraber yaratmıştır. Sadece dünya hayatına önem veren ve gelecek planlarını sadece dünyadan ibaret gören insanlar karşılaştığı bazı eksiklikleri görünce hep hayal kırıklığına uğrarlar. Allah Allah vardır bunda da bir hayır. Şu şu nimetler verilmiş bana boşver. Elimdekiyle yetineyim demezler. Hep daha fazlasını isterler. Fakat o sınırsız isteklerini hiçbir zaman tatmin edemezler. Ve bu döngü, sıkıntı döngüsü büyüyerek devam eder. Sadece Allah'a güvenen dayanan, O'nun razı olacağı bir hayatta mutlu olacağını bilen Müslümanlardır kazananlar. Zaten Maide suresinde de buyruluyor ya, mealen Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları doğru yola yöneltip iletir. Bugün milyonlarca denilen insan var. Esas rakamı Allahü Teala bilir. Milyonlarca insan büyük bir çıkmazın içerisinde. Bunu dille söylemeseler de, itiraf etmeseler de bunun böyle olduğunu biliyoruz. İlaçlarla kurtulmaya çalışıyoruz. Bazı tedavi yöntemleri var. Bundan 50 yıl, 100 yıl önce neden peki bunlara ihtiyaç duyulmuyordu? Buna bakmak lazım. Biz nereden nereye gidiyoruz? Bu yoldan geldik, bu tarafa doğru gidiyoruz. E peki geçmişte ne yaşadım ki buralara geldim bir sıkıntı oldu. Geçmişte o yollarda bir şey yoktu. Neden? Çünkü o yola yeni yeni şeyler kondu. Koca koca binaların içerisinde akrabalarından bir haber, yeşilliğin temiz havanın olmadığı, radyasyonun, GSM operatörlerinin, radyo vericilerinin, baz istasyonlarının, birçok tomografi ve görüntüleme sistemlerinin arasında boğulan anne babayla, sıla rahimle alakasını kesme derecesine gelmiş, anne babaların yüz binlercesinin bakım evlerde, sözde huzur evi denen yerlerde ölüme terk edildiği bir Hayatı onlara hediye etmişiz. Daha ne bekliyoruz? Bir derdimiz olduğu zaman, dedemize, teyzemize veya köyün bilinen e, hatırı sayılır insanına gider, ondan ders alırdık. Şimdi o da kalktı. Artık bizim dertleştiğimiz insanlar psikologlar. Hayatımızda demek ki bir şeyler değişti. Bizi izletilen dizilerdeki ahlaksızlıklar, Zinalar, reklamlardaki faizler, mahalle başlarında rahatlıkla satılan alkollü içecekler, devlet eliyle oynanan kumarlar, piyangolar. Daha ne bekliyoruz ki? Bakın sizinle beraber Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın bizlere ilettiği, ulaştırdığı bir hadisi şerifi okuyacağım. Konumuzla bunun birebir ne anlamı var, onu birkaç saniye düşünmenizi istirham edeceğim. Evela bu okuyalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden bir kimse, cennet ehlinin amellerini öyle işler ki, kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır. Derken, kitabın hükmü ön plana çıkar ve, o kimse bu sefer cehennem ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cehenneme girer. Yine bir kimse cehennem ehlinin amellerini işler, kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır, derken kitabın hükmü ön plana çıkar ve o kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar ve cennete girer. Kötü bir sitede geçen bir hadisi şeriftir. Şimdi lütfen biraz bir düşünelim. Bundan ne anladık? Şu olabilir mi? Programımızın ilk dakikalarında şeytanın yaratılma sebebinin başında imtihan olduğuydu. Tamam? Ha demek ki o boşluk. Nasıl bir şey kaldırmıyorsa kainatta hiçbir maddede bir boşluk yok. En küçük bir yeri bile hava veya su dolduruyor. Mikroplar şunlar bunlar. Şeytanla benim mücadelem de var. Tamam. O zaman o güvendiğim ibadetler benim için kibir kapısına da çıkış olabilir. 40 yıl 50 yıl boyunca şu kadar namaz kıldım. Şu kadar sene örtündüm. Veya bu hayrı yaptım diyerek kendimizi cennette gördüğümüz amiyane tabirle cenneti çantada keklik gördüğümüz o hissiyatımız tamamen yanlıştı. Allah korusun şeytan bizi takip ediyor dedik, hatamızı bekliyor dedik. Hadis-i şerifte ne buyuruldu? O kadar ibadet ediyor, tam cennetlik denecek bir adam... Veya bir hanımefendi ama sonra cehennemlik insanların amellerini işlemeye başlıyor. Bugün bunları görmüyor muyuz? Zamanında namaz kılıyor, oruç tutuyor vesaire. sonra ben o yıllarıma yanıyorum haşa ne kadar enayiymişim diyen insanlar da var. Tam tersine yaşadıklarına pişman olup tevbe eden insanlar da görüyoruz. Burada bir kez daha bunun altını çizelim. Bizim şu anki görüntümüz, şu anki durumumuz veya etrafınızda gördüğünüz insanlar, ben, sen, bir başkası, hepimiz bunun içindeyiz. Yarınımızın ne getireceğini bilmiyoruz. Ne zaman öleceğimizi de bilmediğimiz gibi, yarın benim düşüncem ne olur? Bugün itikadım böyle. Ben bu konuda şöyle düşünüyorum ama, yarın birinden etkilenip, izlememem gereken, dinlememem gereken, veya bulunmamam gereken yerlerden bir zehirlenirsem, şeytan benim aklıma bir şeyler sokar da, imanımı Allah korusun, kendisine sığınıyoruz, çalar mı? Bunu düşünmemiz lazım. Bizim için çok kolay olmamalı. Karar verirken, istişare yapmayı bilmeliyiz. Ve eğer korkuyorsak, ben şeytana uymaktan korkuyorum diyorsak, etrafımızda iyi dostlar bulmalıyız. İyi gün dostları olmamalı. Bir yamulma başladığı zaman bize bir uyarıda bulunmalı insanlar. Kardeşim bak, dikkat et, namazlarını, şunu bunu, helal daire içerisindeki hal ve hareketlerine falan, işte faize, şuna buna dikkat et diyecek insanlar olmalı. Yoksa şeytan, ...bize illa bir kılıf buluyor. Birileri de zaten o haramlara karşı... ...bir bahane uyduruyor. Hoca kılığında birileri... ...o caizdir, bunun fetvası vardır... ...diye, diye, diye, diye... ...zaten ortam da biraz karışık. Kafada gidik. Bulanık suda... ...balık avlamakta kolay. Birileri bunları düşünüyor, plan yapıyor. Bizim hatamız şu, biz günlük yaşıyoruz arkadaşlar. Adamlar 30 sene, 40 sene sonrasının... Planlı yapıyor. Kim yapıyor bunu? Şeytanlaşmış insanlar. Peki şeytanın planı ne? Ya onun askerleri bile, onun dostları bile şeytanın. Bilmem kaç sene sonrasını düşünüyorlarsa şeytanın bir acelesi yok. 30 sene bekliyor, 40 sene bekliyor. Hacca gittin geldin, şeytandan kurtuldun mu? Hayır, belki daha yeni başladı. Az önce okuduğumuz hadisi şerifte olduğu gibi. Tam cennete girecek yani o kadar amel amel şu bu namazı sadakası falan ama gidemiyor. Boşluk çok tehlikeli. Bir Müslümanın bunalıma girmesi çok tehlikeli. Peki bu ayıplanacak bir şey midir? Hayır. Bir insan yeri geldiğinde doktora nasıl dizi ağrıdı. Ya sırtında bir ağrı vardı gidiyor ve tedavi olabiliyorsa ki bu zaten emrediliyorsa. Çünkü vücut bir emanet imkanın varsa doktora gideceksin. Aynı emir bizim şu beyin sağlığımızda da alakalıdır. Bazı tedaviler vardır ki nasıl ki bademcik kontrolünde aç bakalım ağzını derler. Psikiyatrlara veya psikologlara gittiğiniz zaman da bazı testleri tabi tutarlar. İnsanın bazı salgılarında, hormonlarında sıkıntılar olabilir. Serotonin, dopamin vesaire. Bunların belki kimyasal olarak verilmesi belli bir süre gerekebilir. Veya terapi denilen birçok uygulaması var bunun. Bunlara belki gitmek gerekebilir. Bunlar da bir insanın zayıf olduğunu göstermez. Bu sınırı iyi takip edelim. Boşlukta olduğunuzu hissediyorsanız bunun ne derecede olduğunu bir düşünün. Bir dakika ben bunun üstesinden inşallah gelebilir miyim? Yoksa çok mu artık takıntı oldu bende? Bunu niye düşünüyorum, bunu niye böyle yapıyorum demeye başladık. Kendi kendimize konuşmaya başladık. Veya artık geceleri uykularımızın saatleri değişti. U uyuyamıyoruz, sabah uyanamıyoruz, kendimizi böyle... Ee, bitkin hissediyoruz mesela buna benzer şeyler varsa hiç korkmayın yine Allahü Teala'ya dua edin ama bu saplantılarınız veya bu boşluğunuz sürekli ağlama ihtiyacı olabilir benim başıma bir şey gelecek mi düşünceleri olabilir böyle olaylar eğer sizi gündelik hayatınızdan alıkoyacak hale geliyorsa ve siz rahatsız oluyorsanız bundan uzatmayın kimse rol yapmayın maske takmayın düzgün bir insan araştırın Bunla ilgili önemli insanlar var. Destek alın. Hasılı, boşluk tehlikelidir. Her an bu boşluğa düşebilme potansiyelimiz vardır. İnsanoğlu beşerdir, şaşabilecektir. Bizler, her an tetikte olmaya çalışalım. Ve bizi bu düşüncelerden uzaklaştıran çevre, yani arkadaşlarımızdan uzak duralım. Gerekli gereksiz demeden her önümüze gelen videoyu veya kayıtları izlemeyelim dinlemeyelim. Biri bir şey dediği zaman aa demek bu böylemiş deyip geçmeyelim. İşin ardında neler var buna bakalım. En önemlisi üzüm üzüme baka baka kararır derler. Hayat arkadaşınızı seçerken. Arkadaş birçok da olabilir ama dostunuzu seçerken komşunuzu seçerken kafa dengimi ne kadar sağlam güvenilir kaya gibi mi yoksa balon gibi mi ona dikkat ederim. Allahu Teala'dan niyazımız, hayırlı insanlarla bizi karşılaştırması, hayırlı komşularla, evlatlarımızı da hayırlı insanlarla karşılaştırması, hayır verecek komşularla. Oluşturmasıdır. Ve hepimizi insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza eyleyip, imanın lezzetini verdiği gibi bizden almadan, ahiret hayatında da beraberce dolaşabilmeyi, diğer insanların içkiyi bırakmalarına, o boşluklardan kurtulmalarına, ruhunun derinliğine dönmelerine bizleri vesile etmesidir. Hepinizi en emin olana emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem.